Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'mâlinâ Men yehtedillehu fe lâ mudille ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah la lâ ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlühü Emma ba'd Ravinin merfu hadisleri şeyhinden işitip İşitmediğinin tespit edilmesi. Bazı raviler şeyhi veya sahabe ile karşılaşmış olabilir. Eğer bu ravi tabiinden ise Onu görmüş ve sözünü işitmiş olabilir yani sahabeyi görmüş ve sözünü işitmiş olabilir. İşitmiş olabilir. Lakin ondan merfu hadisi işitmesi sahih olmayabilir. Yani kendi sözünü işitmiştir ama hadis olarak rivayet ettiği bir şey işitmemiş olabilir. Merfu hadis işitmesi sahih olmayabilir. Tamam biraz. O e, merfu olarak hadis rivayet ettiğinde muttasıl değildir. o sahabeden olarak işitmiştir. Fakat merfu hadis işitmemiştir. i̇şitmemiştir. Merfu hadis işitmemiştir. Hasan el Basri'nin Osman bin Affan radıyallahu anh'ten rivayeti böyledir. Hasan el Basri'nin Osman bin Affan radıyallahu anh'ten rivayeti böyledir. Zira sadece köpeklerin öldürülmesi hakkındaki hutbesini işitmiştir. öldürülmesi hakkındaki hutbesini işitmiştir. Ondan merfu bir hadis işitmemiştir. Ondan merfu bir hadis işitmemiştir. eee Şayet Hasan el Basri Osman radıyallahu anh'den merfu hadis rivayet ederse bu murseldir. Daha doğrusu buna munqatı denir. Eğerse bu munqatı bir rivayettir. Osman radıyallahu anh'den merfu hadis rivayet ederse bu munqatı bir rivayettir. El-Ameş'in Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayeti de böyledir. A El Ameş El-Ameş El-Ameş'in Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayeti de böyledir. Zira Ameş Enes radıyallahu anh'ı Kına yakarken ve namaz kılarken görmüş, fakat ondan merfu bir hadis işitmemiştir. Yata, ve namaz kılarken görmüş, fakat ondan merfu bir hadis işitmemiştir. Beş, Rabi'nin hadisi şeyhinden işitmesinin tespiti. Yani önceki başlıkla bunun arasında ufak bir nüans farkı var açıklamada ortaya çıkacak bu da. Bazı ravilerin şeyhlerinden belli sayıda kadistleri işittiği sahih olabilir. Ama diğer rivayetleri mürseldir. Bu takdirde hadisin ravinin şeyhinden işittiği hadislerden olup olmadığı araştırılır. Ravinin işittiği... Hadislerden olup olmadığı araştırılır. Bazıları bu türü tedlis saymıştır. Örnek El Hakem bin Uteybe Miksem'den sadece beş hadis rivayet etmiştir. <Gülüyor> Hafız el-A'la'i cami Tahsil'de Sayfa 167 Beş hadis rivayet etmiştir. Hafız el-A'la'i A'la'i cami-u tahsilde sayfa 167 şöyle demiştir. Şeyhimiz el-Mizzi et-Tehzib'de şöyle dedi. şeyhimiz El mizi et-Tehzib'de Kemal'e yani. Et-Tehzib'de -teh şöyle demiştir. Şube dedi ki El hakem Miksem'den sadece 5 hadis işitmiştir. Şimdi bu başlığın bir önceki başlıktan farkı şu. Önceki başlıkta merfu hadis hiç işitmiyor. Burada merfu hadis işitiyor. Burada işittiği hadislerden mi değil mi bunun araştırması yapılıyor. Bazıları bunu tedlis saymış. Yani şöyle düşün. Hakem bin Uteybe Miksem'den 5 hadis işitmiş. Fakat bu 5 hadisten başka 6. bir hadisi Hakem Miksem'den rivayet ediyor. Bazılar buna tedlis demiş. Aslında bu tedlis değildir. Yani tedlis şüphesi var ama, buna Mürseli hafi diyorlar, i̇rsal hafi de diyorlar buna. Ee, tedlis ve Mürsel'i ayrılın önce. Mürsel, e, yetişme imkanı olmayan, yani kendisiyle hiç karşılaşmadığı birisinden rivayette bulunmaz. Ve yetişme imkanı olmayan birisi de olabilir bu. Yani karşılaşma imkanı yok, tarihin imkansız. Mesela sahabe, sahabeyi atlayarak tabi'in direkt Allah Resulü'nden rivayet ediyor. Bu mürseldir. Yani arada mutlaka bir tane ravi var. Belli bu. Tedris'te bu belli olmaz. Mesela tabi'yi tedris yaparsa e, diyelim sahabeden işitmediği bir hadisi işitmiş gibi rivayet ediyor. Onunla karşılaşma imkanı var. Sahabenin ismini veriyor. Mesela Hasan el Basri'yi zikrettik az önce. Diyelim, Osman Radyalık'tan rivayet ediyor. Osman Radiyallahu hiç hadisi hadis işitmemişal ki. Ama tarihîen karşılaşmaları mümkün. Yani zaten hutbesini dinlemiş ama hadis işitmemiş. İrsal-ı i̇rsal hafî oluyor işte. Burada sadece ise kendisinden karşılaşma imkanı olan birisinden e, vasıtalı rivayet etmiş olmasına rağmen sanki doğrudan işitmiş, intibarını verecek bir rivayette bulunmaz. Bazıları hmm. yani evet. buna da işte teblis demiş o yüzden. Mesela hakem mikseme yetişmiş ve hadis de almış ondan. Ama rivayet ettiği bu hadis ondan işitti hadislerden değil. Aslında onu başka bir vasıtayla işitmiş. O vasıtayı zikretmiyor. Bu tedris. Vastaya diyor. Evet. İşte tedislemeleri doğru. Doğru, yani doğru da, yani bu e, yaralayıcı bir illet midir, değil midir? Burası tartışmalı. Doğru da olabilir. Evet. Yani işitmiş de olabilir. Beşle sınırlı olmayabilir. Yani işitilmesinin sen, e, size isnadına. E, Burada ananeli olarak rivayet eder de eğer, demek ki dikkat edeceğiniz şu, ananeli olarak rivayet eder de, işittiği o beş hadisten değilse, yani beş hadis kolay. Zaten bu e, merasil kitaplarında bu işittiği beş hadis zikrediliyor. Bunun dışında kalan hadisleri öyle ayırabilirsin. Ama zikredilmeyenler var. Diyelim falan filandan 300 tane hadis işitti sadece, bu rivayeti bu işitti hadislerden değil der uzman imamlardan birisi. Bunun gibi. Burada bir şüphe ortaya çıkarıp o zaman tespit gerekir. Ortada ana ne varsa? Ee, şöyle bir ihtimal. ihtimal. Bak yani tedris tek başına bir hadisin zayıf olma sebebi değil. Bu yüzden muhaddisler bunu metinle birlikte zikrediyorlar. Eğer metinde bir muhalefet varsa, bilinen asıllara veya bilinen rivayetlere bir aykırılık varsa o zaman bu tedrise yıkıyorlar bu zayıflığı. Evet. Altı. Ravinin vicade yoluyla kitaptan rivayeti ile vicade vicade. vicade vicade bulmak. Vicade yoluyla kitaptan rivayeti ile şeyhinden işittiği sabit olan kitaptan rivayetini ayırt etmek. Bu mesele gerçekten çok incedir. İlim ehlinden birçok kimse işitme söz konusu olmaksızın kitaptan rivayeti hüccet görmezler. Birçok kimse işitme söz konusu olmaksızın yani mücerret kitaptan rivayet hüccet görmezler. Ancak şeyhinden işten kimsenin onun kitabından rivayetinin hükmü şüphesiz farklıdır. Hocam musluğa bakmayın işitme söz konusu olmazsa kitaptan. Kitaptan rivayeti hüccet görmez. Görmezler. Ancak Şeyh'inden işiten kimsenin, onun kitabından rivayetinin hükmü şüphesiz farklıdır. Bu ikincisiyle Nüslim ve daha başkaları hüccet getirmiştir. Yani böyle bir rivayet müslim şartına göre sahih olur. Örnek Ebu Süfyan el İskaf Talha bin Nafi'nin bu, hepsi aynı kıta'i isimler, künyeler. Ebu Süfyan künyesi, el İskaf lakabı, Talha bin Nafi de ismi. Ebu Süfyan el İskaf Talha bin Nafin'in Cabir bin Abdullah radıyallahu rivayeti böyledir. Onun rivayetiyle İmam Müslim birçok yerde hüccet getirmiştir. birçok yerde hüccet getirmiştir. Buhari ise birkaç yerde başka rivayetlere destek olarak makrunen rivayet etmiştir. Buhari ise kaç yerde başka rivayetlere destek olarak makrunen rivayet etmiştir. Ali bin el Medini Rahimallah İlelül Kebir'de şöyle der. Ali bin el Medine Rahimallah İlelül Kebir'de şöyle der. Ebu Süfyan Câbir radıyallahu Anten sadece 4 hadis işitmiştir. Yani şeyhinden işitmiş. O halde onun kitabından rivayet etmesine bir sakınca yok. Bakınız İbn Hacer et-Tehsib 5/25. Ebu Süfyan Câbir radıyallahu anh'ten sadece 4 hadis işitmiştir. İbn-i et-Tehzib 5 bölü 25. 525. 5 bölü 25. 525. Ebu Süfyan, Cabir bin Abdillah radiyallahu çok hadisi itmiştir. Ona aylarca komşuluk etmiştir. ona aylarca komşuluk etmiştir. Bukhari, Tarih-ül Kebir'de 2 bölü 346 sahih isnatla ondan rivayet etmiştir. Ondan rivayette bulunmuştur. Bu da ondan işittiğinin ispatına yeterlidir. Bunda şüphe yoktur. Nitekim onun Cabir radıyallahu anh'den işitmesine Süleyman el-Yeşkuri'yi de katılmıştır. Nitekim onun yani Ebu Süfyan'ın Cabir radıyallahu anh'den işitmesine Süleyman el-Yeşkuri'yi de katılmıştır. Yani beraber Cabir radıyallahu anh'den dinlemişlerdir. Süleyman yazardı, Ebu Süfyan ise ezberlerdi. Süleyman ve Yeşkuri, Yeşkuri de katılmıştır. Süleyman yazardı, Ebu Süfyan ise ezberlerdi. İmam Ahmet, oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği İlel'de, El İlel'de, 2 bölü 248, Ahmet oğlu Abdullah'ın rivayet ettiği el ilelde 2/248 Hüseyin tire Ebu Bişr Cafer bin Ebi Vahşiye yoluyla rivayet ediyor. Hüseyin Hüseyin tire Hüseyin Ebu Bişir, Cafer bin Ebi vahşiye yoluyla rivayet ediyor. Ebu Süfyan'a dedim ki, Neden Süleyman el-Yeşkuri'nin rivayet ettiği gibi, Cabir radıyallahu anh'den sen de rivayet etmiyorsun. Neden? Süleyman el-Geşkuri'nin rivayet ettiği gibi. Sen de Cabir radıyallahu an’ten veya Cabir radıyallahu anh'den sen de rivayet etmiyorsun. Dedi ki, Süleyman yazardı, ben ise yazmazdım. Evet, bundan sonra Ebu Süfyan, Süleyman el-Yeşkuri'nin Cabir radıyallahu anh'ten işittiklerini Süleyman'ın kitabından rivayet etmiştir. Bundan sonra Ebu Süfyan Süleyman el-Eşkurî'nin Câbir radıyallahu anh'den işittiklerini Süleyman'ın kitabından rivayet etmiştir. Evet, yedinci başlığa atalım. Belli bir şeyhten işittiği hususunda cezm ile değil, temriz ile eleştiri bulunan ravinin durumunun araştırılması. belli bir şeyhten işittiği hususunda cezm ile değil cezm kesin ifade demek cezm ile değil temriz ile eleştiri bulunan temrizde ihtimalli ifade temriz ile eleştiri bulunan ravinin durumunun araştırılmaz. Tamam mı bu da? Allah izin verirse bunu da bir dahaki derse bırakalım. Temriz Cezim kesin ifade, temriz ihtimalli ifade demek. Yani kapalı biraz. Subhaneke yani Allahümme ve bihamdik <Sessizlik> ve eşhedü enne ilahe illan ve estağfurke ve